Asandar, sevgiler, saygılar, rumetler Dinleyiciler Radyoların tek arkası yarın komedi programı Perişan Asandar. Radyoda Türk sinemasını sunar A Dinleyin dinleyiciler On <gülüyor> dördüncü bölüm Seven, seven iki insanın Hüzün dolu hikayesi bu Hikayemiz 1800'li yıllarda Geçmektedir Nalan ile birbirini seven iki gençtir Ancak yanlış anlamalar sonucu Nalan Talat'a kızıp devrin en uyuz Taci Efendi ile evlenmiştir. Aradan uzun yıllar geçti. Nalan ile Taci'nin basket topu gibi bir çocukları olmuştur. Aslında bu çocuk Taci'den değil Talat'tandır. Ve bu gerçeği Nalan, Talat, Bacı Kalfa ve FBI haricinde hiç kimse bilmemektedir. Talat ise çok meşhur olmuş. Çıkardığı son taş plak 5 milyon adet satmıştır. Talat'ın meşhur olduğu yıllarda Mozart'la Beethoven daha kısa pantolonla dolaşmaktadır. İşte bu hezayanlar içerisinde Konağın yaşlı sahibi çiftasıki paşa hala ölüm döşeğinde yapmaktadır. Nalan bir sabah paşa babasıyla dertli dertli dertleşmektedir. Babacım Ah Nalan. Nalan kız. Aa. Efendim Paşa babacım bir şey mi var? Aa, benim sakar kızım. Karnıma oturdun kız görmüyorsun. Kalk Aa. çabuk. Ay pardon babacım. Biraz düşünceliyim de dalganım. Kusura bakmayınız bir şeyiniz yok ya. Yok yavrum yok. Önemli değil bağırsakların patlamış o kadar. Aa, ni niçin bağırsaklarınızı patlatıyorsunuz babacım? Kendinize dikkat ediniz lütfen. Aa, benim salak kızım. Bağırsaklarımı ben değil sen patlattın. Aa, şey. Özür dilerim babacığım, isterseniz yine getirelim hemen dikeyim. İstemez yavrum, oh. ee, anlat bakalım nasılsın yavrum? Ah, torunumuzu düşünüyorum paşa babacığım, biliyorsunuz geçen gün 8 yıllık kesintisiz mahalle mektebine başladı. Ee ne olmuş başladıysa kız? Ne demek ne olmuş babacım? Ah. Küçücük çocuk sekiz ah. yıl kesintisiz tenebise çıkmadan mektepte nasıl durur? <gülüyor> Anasının kuzusudur o. Giderken nasıl da ağlıyordu? vah yavrum vah vah Ah, ah vah benim vah. güzel kızım ne var bunda üzülecek. Alt tarafı sekiz yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Ha. Hayır baba. Gözümü 50 sefer açıp kapadım ama daha bir saat bile geçmedi. <gülüyor> ah, tamam yavrum üzülme. Ben öğretmenleriyle konuşurum. Ee, ara sıra teneffüse çıkarırlar. <gülüyor> ah, Sağolunuz paşa oh, babacığım. Ah. Veriniz elinizden öpeyim ben de sağol yavrum daima daima bu günleri göresin. Nalan, Nalan, Nalan kızım sana acı acı ama gerçek bir konuyu açıklamam lazım. Elbette babacım buyurunuz, açıklayınız <gülüyor> tabii. Bak, bak, bak kızım maalesef maalesef durumumuz çok kötü her şeyimizi kaybettik. <gülüyor> Üzülmeyiniz babacım dünya radyoya kayıp ilanı veririz hemen bulunuz. <gülüyor> benim man kafa kızım küçüklüğünden beri böylesin sen öyle değil yani iflas ettik artık zengin değiliz servetimiz kalmadı. <gülüyor> ne? O zaman hemen Dünya Radyo'ya reklam verelim. Ah, Dediklerine göre iki günde malı götürürmüşüz. Hayır yavrum hayır. Artık artık bizi Dünya Radyo bile kurtaramayız. Ama ama nasıl olur babacığım. Ah, Bu kadar servet onca mal mülk nasıl gider. Tanımadığımız bir iş adamı. Girdiğimiz bütün devlet ihalelerini fiyat kırıp aldı. Adam bir ahtapot gibi bizi sardı. Maalesef her şeyimiz ipotek altında. Hatta oturduğumuz, oturduğumuz bu konak bile. Allah, aman Allah'ım. Peki kim bu vicdansız adam baba? Ah. Kim? Ah kim? Ah. Bana arkadaşını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim yavrum. Arkadaşımın adı Necla baba. O zaman senin adın Nalan. E, evet Nalan. Senin adın da Nalan, benim adım da Nalan. Bundan sonra senin adın Akrep Nalan olsun yavrum. Aman Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> babam kafayı sıyırdı galiba. Oo, <gülüyor> Gitti, babam gel git akıllı <gülüyor> oldu. Gitti babacım. <gülüyor> Merhaba Nalan. Sana ne tacı Uyuzu? Ne o paşa baba? Sen daha ölmedin mi? <gülüyor> Lan moruk öl mirasına konalım hastanım. Bir an önce öl geber ya. Aman Allah'ım tacı babamla nasıl böyle konuşabiliyorsun? <gülüyor> Kıskanıyorsun değil mi? Evet evet kıskanıyorsun. Paşa babamla aramızdaki bu sevgiyi kıskanıyorsun sen. <gülüyor> <gülüyor> Senin gibi bir damadım olduğu için gurur duyuyorum taci oğlum. Sağ ol babam. Açık sözlü, dürüst, tarafsız ve de ilkelisin. Sağ ol babacığım. Sağ ol. şey e, e, baba arslığım bitti de bana biraz yabaştı verir mi baba? Gözün yanayım ne olur baba. <gülüyor> utanmaz adam, eşe kadar adam oldun hala babamdan para istiyorsun. Git de çalışsana be pis herif. Yıllarca kanımız emdiğin yetmiyor mu? Rica ederim paşa babacığım. Ben bu lafları eşitmek için mi kızınızla evlendim ha? Üzümlerinde aktini bildirim şuna bırakma baba beni bırakma. Ah tamam taciyi tamam taciyi bırak gitsin. Nalen kızım çabuk odan açık. Seni küsta. Gül gibi koca buldun da buluyorsun. de. Kızkanacan gül gibi koca buldun değil mi? Evet. Nalan Ağlayarak odasına çıkar. Bu arada aynı anda karşı konan bahçesinde esrarengiz, kör ve arma bir yabancı konan bahçesinde sağ sola çarparak dolaşmaktadır. Bu kör ve arma yabancı talattan başkası değildir. Tam o sırada talatın yanına bir çocuk yaklaşır. Hey amca, topumu verir misin? Ne? Top mu? Ne topu yavrucuğum? Ben top falan göremiyorum. Aa, kör müsün be amca? Top ayağının dibinde ya. Evet yavrum, körüm. Seneler evvel çok sevdiğim bir kadın... ...para yüzünden beni terk edince... ...anında kör oldum yavrum. Aa, amca sen yanıyorsun. Burnundan dumanlar çıkıyor. <gülüyor> Endişe etmeyiniz yavrum. Burnum yanmıyor. Sadece sevdiğim o insan burnumda tutuyor. Biliyor musunuz amca? Size kanım çok ısındı. Size baba diyebilir miyim amca? <gülüyor> Olur mu yavrum öyle şey? Baban duyarsa ne der sonra? Babam mı? Yo hayır bana o adamdan söz etme. O adam o alkolik adam her gün beni ve annemi dövüyor. Yaramazlık yaparsan döver tabi yavrucuğum. Baba bu döver de sever de. Biliyor musunuz yavrum sana kanım çok ısındı. Sana oğlum diyebilir miyim yavrum? Olur mu amca öyle şey? Sonra oğlunuz duyarsa ne der? <gülüyor> oğlum mu? Bana oğlumdan söz etmeyiniz. O alkolik adam her gün benim annemi dövüyor. <gülüyor> şey aman. <gülüyor> benim de bir oğlum vardı yavrum. Ya da olması lazımdı. Yaşasaydı şimdi senin yaşlarında olacaktı yavrucuğum. Oğlun öldü mü amca? Bilmiyorum yavrum. Biliyorsun Türk filmlerinde Kaşla Göz Arasında Zırt diye bir çocuk olur. Çocuk nasıl oldu, kimden oldu kimse anlamaz. Bu filmde de öyle bir çocuk olması lazım. İşte o çocuk benim çocuk yavrum. Ya da öyle olması lazım ya bu. Şey amca, e, hala topumu vermedin. Ha, haklısınız yavrum. Ben de küçükken doktor olmak istemiştim. Ancak malumunuz insanı küçükken doktor yapmıyorlar. Devamı gelecek bölümümüzde. Yazan Ömer Pekin, oynayanlar Ömer Pekin, İbrahim Karat, Fatih Tıngır, Serpil Pekin, teknik yapım Ömer Pekin. <gülüyor> dinleyin dinleyiciler.